He, sen yaz sorusu olan yazsın da inşallah biz gücümüz nispetinde cevap veririz tabi şuna dikkat edin arkadaşlar yani özellikle bu din görevlisi he, din görevlisi kardeşler şuna dikkat etsinler mesela mescitlerin kiminde yani camilerin kiminde bidatler var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 İmam, imam şeye çıktığı zaman, imam e, yani kavmet geldikten sonra yine aynı şekilde salatü selam getiriyor, sonra ezan duasını okuyor, ondan sonra iftida tekbirini alıyor. Dolayısıyla mesela açıkça bid'at olan, yani herhangi bir e, mezhebe dayanmayan ya da herhangi bir e, imamın sözü olmayan, hani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 bir müezzine şunu yapma bidattır demektense, şunu söylemek daha güzel. Yani biz bunu bir usul olarak dikkat ediyoruz. Mesela diyoruz ki, Bilal radıyallahu anh ilk müezzindir değil mi? Evet diyor, bunu, bunu teyit ediyor. Peki sizce Bilal radıyallahu müezzinliği nasıl yapıyordu diye sorduğunuz zaman birçok konuda kendine reddiye verecektir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 اِتَّقُ اللّٰهَ Allah'tan gücünüz yettiği nisbette korkun. Yani herkes gücü yettiği nisbette gücü yettiği nisbette doğru olana, hak olana asıl menhece çağırmaya gayret edecek. Şimdi mesela ben demin dedim ya bir kardeşim var o da imam. Bazen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 yani mesela mutlak olan ibadetler ve mukayyet olan ibadetler örnek verelim zikir sorduğunuz için söyleyeyim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela diyor ki e, sabah ve akşam üçer defa radiytu billahi rabben ve bilislami dinen ve muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ya da yedi defa hasbi Allah la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arçul azim ya da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 Sayısı belirlenmiştir. Yeni belirlenmiştir. Ama Subhanallah söylemeyin manasına gelir mi bu? Ya da elhamdülillâllâhu ekber? Hayır. Namazını bitirirsin. Ondan sonra dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Ey sen bunu zikretmeye devam et. Söylemeye devam et. Yani yürürken söyle, yatarken söyle, otururken söyle. Ne zaman söylersen zikredersen.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 Yani Aleyhisselatü Vesselam tarafından belirlenmiş olan. Bir de mutlak olan oruçlar var. Mutlak olan ne? Mesela mesela ifade ediliyor ki Allah Resulü ve Vesselam Recep ayında öyle yerdi ki hiç oruç tutmayacak sanırdık. Şaban'da da öylesine tutardı ki hiç yemeyecek sanırdık. Buradan anlaşılan nedir? Şaban'ın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 Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in eşi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam için Muharrem'de tuttuğu kadar başka bir günde oruç tuttuğunu görmedim. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayında çokça oruç tutardı. Dolayısıyla bunu herhangi bir şeyle kayıtlamak mümkün değildir. İşte zikirler de böyledir. Yani biz de mesela siz müezzinsiniz ancak biz de bu cemaatlerin içerisinde bulunuyoruz. Mesela fecir namazında veya akşam namazında ya da başka namazlarda birçok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 He, buyurun siz de sorun sorunuzu. <gülüyor> hala feneri yakmıştım hala yanık duruyor da. Tamam siz buyurun sorun.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 uzak durmaya çalışıyorum. Allah en doğrusunu bilir. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. saati kaydede